Fil vakası, Ebrehe'nin Mekke'ye Kabe'yi yıkmak için e, gelmesi ve ondan sonra başına gelen olaylardan çıkartacağımız dersler. Geçen hafta biliyorsunuz, Ebrehe hadise, hadisesini, fil vakasını anlatmıştık. Fil vakası, aleyhisselatü vesselamın doğduğu yıl, 570 yılında, miladi 570 yılında gerçekleşiyordu. Adeta Aleyhissalatu vesselam'ın gelişine bir zemin hazırlanıyordu. Kureyşin, Kureyş kabilesinin müşrik olduğu halde Ebrehe ve ordusundan Hristiyanlık dini üzere olan Ebrehe ve ordusundan Allah'ın evini yıkmak üzere gelen Ebrehe ve ordusundan Kureyş'i Allah Hazretleri ve Celle müşrik olduğu halde selamete çıkarmıştı. Öncelikle evini korumuştu. Beytullah'ı korumuştu. Sonra da Kureyşlilere bu haliyle ikramda bulunmuştu. Bununla ilgili delilleri zikretmiştik. Bu sadece bu olay değil. Kureyş'e fazilet verilmesi, lütufta bulunulması, daha birçok şeyde. Onları saymıştık. O anlattığımız hadiseden, fil vakasından çıkartılacak dersler neler? Bugün inşallah ondan bahsetmeye çalışacağız. Birincisi kardeşlerim, Abdülmuttalip. Allah Azze ve Celle'nin Beytullah'ın evini ve onun dinini daha doğrusu Abdülmuttalib kendi dini, kendi üzerinde bulunduğu dinin hürmetine önem vermek Onun saygınlığına önem vermek Allah azze ve celle'nin evine Beytullah'a önem vermek sizdin. Ebreni ve ordusunun Kabe'yi yıkmaya gelmesine karşın Abdülmuttalib'in Develerini istemesi, develerinin iadesini istemesi bugünkü Müslümanların bazı hallerine benziyor. Bugünkü Müslümanların durumlarına benziyor diyor. Kitabımızın müellifi böyle bir madde koymuş buraya. Ebrehe'nin Allah'ın evini yıkmaya gelmesine karşın Abdülmuttalib'in takıldığı tavır, Bugünkü Müslümanların bazı hallerinden bahsediyor. Onların bazı durumlarına benziyor sanki diyor. Çünkü Müslümanlar tabii sözlerimiz o kimselere samimi, muttaki, muvahhid kimselere değil. Dinlerinden utanır hale geldi. Bazı kimseler. İslam'dan utanır hale. Ve düşmanları İslam düşmanları kendilerini bu kimseleri bir şey üzere zannetsinler diye cehalet ve zevkleri hususunda dinlerini değiştirdiler. Ve bir takım hesaplar içerisine girdiler bu kimseler. Bu dinlerini tebdil edenler. Ve nihayet kafirlerle beraber yaşadıklarında kafirlerle beraber oturup kalktıklarında bu kafirler, bu İslam düşmanları o kimselere alay aldılar. Zilletlerinden dolayı, aşağılıklarından dolayı alay aldılar. Tıpkı aleyhissalatü vesselamın şöyle haber verdiği gibi, Ebu da sahih olarak rivayet edilen hadiste Sevban radıyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki her taraftan ümmetlerin Toplulukların tıpkı yiyecek kimselerin, yemek yiyecek kimselerin bir tasın üzerine, bir yemek sofrasının üzerine toplandığı gibi her taraftan ümmetlerin sizin üzerine gelmesi, sizin aleyhinize toplanması, yani size zarar vermek için yaklaşmıştır. Öyle bir zaman gelecektir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki insanlar, ey Allah'ın Resulü o zaman bizim azlığımızdan mı kaynaklanıyor diyor. Soruyorlar, hayır bilakis sizler çoksunuz. Ancak sizler suyun üzerinde, selin üzerinde giden çör ve çöp gibisiniz. Allahu u Ekber, yani hiçbir şey ifade etmezsiniz manasına geliyor. Çör çöp gibisiniz. Sizin kalplerinize zayıflık vurulmuştur. Sizin kalplerinize bir zayıflık konulmuştur. Bir bir rivayete ey Allah'ın Resulü bu nedir? Vehn. Yani bu zayıflık nedir? Ne kast ediyorsun denildiğinde dünya sevgisi ve ölüm ölümden korkma, ölümden hoşlanmama diyor. Buradaki hadisin devamında sizin kalplerinize bir zayıflık konulmuştur. Ve düşmanlarınızın kalbinden de korku çekilip alınmıştır. Oysa ki aleyhissalatü vesselam'a verilen beş özelliklerden biri de bir aylık mesafeden düşmanların kalbine korku salmak. Resulullah aleyhissalatü vesselam'a böyle bir özellik verilmiştir. Onun tahtında, onun gerisinde bu ümmetin muvahhidleri, bu ümmetin mücahitleri için de geçerli. Allah Azze ve Celle'nin yardımı onlar üzeredir. Ama <gülüyor> öyle bir topluluk ki zilletinden dolayı, dünya sevgisinden dolayı karşıdaki düşmandan, kafirden korku çekilip alınmıyor. Bunun sebebi diyor, az önce ifade ettiğim gibi dünyayı sevmeniz ve ölümden korkmanızdır. Ölümden daha doğrusu hoşlanmamanızdır. Allahu ekber. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir başka hadis, bunu teyit eden bir başka hadiste İbne Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor. Sizler iğne usulüyle alışverişe <gülüyor> devam ettiğiniz sürece, alışveriş yaptığınız zaman İğne usulü ne demek? İğne alışverişi, Bir malı veresiye veresiye bir fiyatla satıp ondan sonra o malı tekrar daha düşük bir fiyatla peşin satın almaya iğne usulü denir. Yani malın zimneti müşteri üzerinde kalıyor ve o ondan elde edilen fazlalıkla iştigal edilip <gülüyor> haksız bir kazanç sağlanıyor sultanlar. İne usulüyle bu usulle satışa devam ettiğinizde öküzlerin yahut ineklerin kuyruğuna yapışıp ziraatle meşgul olup ona razı razı olduğunuzda, ziraata razı olduğunuzda ekip dikmeye Bahçe işlerine. Ve terektümün cihada. Ve cihadı terk ettiğinizde Allah size bir zillet musallat eder. Sonra onu onu ta ki dininize dönünceye kadar bir daha çekip almaz diyor. Allahu Ekber. Subhanallah. Şu zillete var. Bunun sebebi ne? Hadiste anlatılıyor haramla iştigal etmek, haram alışverişler, dünyaya meyletmek, dünya sevgisi, yukarıdaki hadiste de geçtiği üzere. Ve tamamen ticaretle, ziraatle uğraşmak, dini terk etmek, cihadı terk etmek. Cihad, dille, cihad dille, cihad kalemle, cihad bedenle, ki bu zirve noktasıdır. Allah Azze ve Celle cihad edenlerden eylesin. Cihad bu dinin zirvesidir kardeşlerim. Allah Azze ve Celle cihattan geri koymasın. Mutlaka bir insanın kalbinde Allah yolunda savaşmak, Allah yolunda cihad etmek sevgisi ve muhabbeti olması gerekiyor. Bunu arzulaması gerekiyor. Bundan önce malıyla, diliyle, eliyle yapabildiği kadar Allah'ın dinine yardım etmesi, cihat etmesi gerekiyor. En son ve en değerli, en şerefli yer ise bedeniyle kanını verip, canını verip karşılığında inşallah cenneti aldığı cihattır. Allah Azze ve Celle bu yolda ve bu uğurda olan kardeşlerimize, muvaffakiyet versin. Amin. Allah azze ve cen onları başarılı kız. Şu anda dünyanın dört bir yerinde. Başta komşumuz olmak üzere birçok yerde bunun mücadelesi veriliyor. allah Teala onları gök ve yör ordularıyla desteklesin. Amin. Bizleri de onların peşlerinden gidenlerden eylesin. Amin. Samimiyetle. Kitap ve sünnet ölçüsünde ve belirli bir usule göre Allah'ın ve Resulü'nün razı olduğu ölçüde o yolda olmayı nasip etsin. Bu çok önemlidir. Bunun gerisinde buradayken, şu ortamdayken bize malımızla, dilimizle, bedenimizle ve kalemimizle yapabildiğimiz kadar neye gücümüz yetiyorsa onunla cihat etmeyi nasip etsin. Ve bizi bundan geri koymasın. Bu çok, çok şerefli bir amel. Yoksa hadiste haber verildiği gibi bir zillet vuruluyor. Bir alçaklık vuruluyor insanlara. Bir <gülüyor> aşağılık, bir aşağılık insanlara musallat ediliyor da ta ki insanlar dinine dönünceye kadar bu onlardan tekrar geri alınmıyor. O hal üzere devam ediyor. Allah korusun. Diyor ki İbn Kayyim rahmetullahi aleyh bir insanın kalbine ancak ancak dünya sevgisiyle dünya sevgisiyle böyle bir şey sokul, girdirilir. Yani bu zillet dünya sevgisinden dolayı olur. Ve bu ta ki Yine delinden geçinceye kadar bir daha çökülüp alınmaz. Subhanallah. Bakara suresinde gelen bir ayet kerimede Allah Azze ve Celle, "Ya yuhlediğin amenu enfiku fi sebilillahi, ey iman edenler Allah yolundan ypfed. Ve la tulquu bi aydiyikum bile tahlukatur. Ve kendi elinizde Kendinizi tehlikeye atmayın. Ve ahsinu. İnne Allah'a yuhibbu'l muhsinin. İyilik edin. İhsan da Allah ihsan edenleri, iyilikte bulunan kimseleri sever. Diyor. Ebu Eyyub el Ensarî radıyallahu anh 90 yaşında iken cihada gidiyor. İstanbul'un fethine subhanallah 90 yaşındayken Bugün Suriye'de 70 yaşında ve onun gibi daha nice insanlar cihad ediyor. Allah-u Teala onlara muvaffakiyet versin. 90 yaşında Ebu Eyyub el-Ensari surların önüne geldiği zaman Rumların ordusuna karşı mücahitlerden bir tanesi ileri atılıyor. Rumların arasına. Diyor ki insanlar bu adam kendisini Tehlike yaptı. Kendi eliyle kendisini tehlike yaptı diyor. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh hayır diyor. Siz ayeti kerimeyi, bu biraz önce tilavet ettiğimiz ayet-i kerimeyi siz bu şekilde yorumluyorsunuz. Böyle değildir diyor. Bu böyle değildir. Bu ayet-i kerime bizler Ensar Ebu Eyyub el-Ensari Ensardan Medineli Bizler diyor ensar olarak Allah dinini aziz kıldığında, güçlü kıldığında, artık her tarafa hakim olmaya başladığında biz kendi aramızda konuştuk. Mallarımız dahi olmaya başladı. Artık bırakalım da şu mallarımızın başında bekleyelim dediğimiz zaman bu ayet geldi diyor. Ey iman edenler, yani cihattan geri kalmayın, infak edin ayet kermesi geldi diyor. Kendi elinizi kendinizle tehlikeye atmayın ayet-i kerimesi indiriyor. Sübhanallah. Cihadın önemi bu kadar büyük kardeşlerim. Bunu anlatan bilmez. Açık söyleyeyim. Yaşayan bilir bunu. Allah Azze ve Celle yaşamayı nasiresin. Bu bir müsibet istemek değil. Kimse böyle anlamaz bunu. Bu faziletli olan ameli talep etmek. Bu subset değildi. Ama yeri ve zamanında Allah ve Resulü'nün razı olduğu ölçüde. Onun için Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem kalbinde cihat arzusu olmaksızın ölen bir kimse nifah üzeredir diyor. Hatırladığım bir hadiste. Allah azze ve celle kendisine kendisine cihat ederek her bir şekilde dinini dini uğrunda Cihad ederek kavuşmayı nasip etsin. Amen. Salih amel üzere kavuşmayı nasip etsin. Amen. Evet kardeşlerim. <gülüyor> Müslümanlar dinlerinin azizliğini, dinlerinin yüceliğini, izzetini terk ettiklerinde tıpkı tıpkı Abdulmuttalib'in konumuna düşmüş oluyorlar. Allah korusun. Hani Ebu Hureyre, şey Ebu Hureyre diyorum, affedersiniz. Ebrehe diyor ya Abdulmuttalib'e, geçen hafta anlatmıştım. Abdulmuttalib'in 200 tane devesini Ebrehe ve ordusu ele geçirdiğinde Abdulmuttalib elçi ile birlikte Ebrehe geldiğinde diyor ki Ebrehe'ye Ebrehe tabi onu görünce çok şaşırıyor. Hoşuna gidiyor. Böyle güzel cüssesinden, bedeninden, görünüşünden dolayı. Ebrehe'den develerini istiyor. Ebrehe ona ne diyor? Diyor ki seni gördüğüm zaman çok hoşlanmıştım. Ama sen diyor develerin hususunda benimle konuşmaya gelmişsin. Develerini talep etmek için, istemek için gelmişsin. Oysa ki senden Beytullah'ı senin ve atalarının, dedelerinin dini olan Beytullah hakkında benim yıkmamam için, benim orayı tahrip etmemem için, tahrip etmemem için konuşmanı beklerdim diyor. Sen bunu, bunları terk ettin, develerini istedim diyor. Evet, böyle olmaması gerekiyor Müslüman'ın. O zaten müşrik idi. Ama Müslüman'ın buna benzememesi gerekiyor. Allah'ın dinine sahip çıkması gerekiyor. اِنْ تَنْسُرُ ve يَنْسُرْكُمْ وَيْتَبِّتْ اَقْدَامِكُمْ Eğer Allah'a yardım ederseniz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. İkincisi kardeşlerim Geçen haftaki Anlattığımız fil vakasından çıkartılacak ikinci önemli ders tahrif menhecinin ve metodunun avdet etmesi, geri gelmesi yani dinin tahrif edilmesi ve bugün bidatçılığın ümmet içerisinde tekrar avdet etmesi ümmet içerisinde ortaya çıkması bazı kimseler Kur'an'dan Kur bazı şeyleri kendi görüşleriyle tefsir ediyorlar. İlimsizce Allah üzerine sözler söylüyorlar. Allah hakkında bahiste bulunuyorlar. Ve Allah'ın kelamından, Nebisi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden ölçüsüz ve tatsız bir şekilde... Bazen akla dayanarak, bazen hayallere, bazen lukattaki, dildeki şaz olan görüşlere, bunu özellikle Arapça bilenler yapıyorlar, bazen şehvetlere, arzulara, isteklere ve hevaya, bazen hurafe ve hikayelere dayanarak Allah ve Resulünün kelamından istinbatta, hüküm çıkartmakta hüküm çıkartmakta ileri gidiyorlar. Bu işlerle iştigal ediyorlar. Kendi görüşlerine göre hareket ediyorlar. Tahrif metodu. Yahudilerdeki tahrif metodu, metodu avdet etmiş durumda. Geri gelmiş durumda. Bundan Allah Azze ve Celle sakındırıyor. Bakın diyor ki, En'am suresinde فَمَنْ al مِنْ مَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا لِيُدُمْ لَا النَّاسِ بِغَيْرِ Bilgisizce Elim sizce insanları saptıran ve Allah azze ve celle üzerine yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? İnna Allaha la yhti'il gani zalimin. Allah zalim topluluğa hidayet etme. Bunlar zalim olmuş oluyor. Allah üzerine yalan konuşanlar zalim olmuş oluyor. Ve la taquli lima tasifu alsinatukumu kezbe haza helal wa haram. Dillerinizin vasıfladığı, dillerinizin söylediği şeylerden dolayı. Bu helaldir, bu haramdır demeyin diyor. Yani bilgisizce konuşmak, ilimsizce bir şeyler söylemek asla caiz değil. Allah Azze ve Celle bu dilimi ve sizin ve müminlerin dilini korusun. Bu bir ateşti. Bilmiyorsa bir insanın sorması gerekiyor. Allah Azze ve Celle فَسْأَلُوا اَهْلَا ذِكْرِينَ كُنْتُمْ لَا Bilmiyorsanız ilim ehline sorun diyor. İlim üçtür diyor alimler. Tabiinden başlamak üzere. Kâle Allah, kâle رَسُولُ اللّٰهِ وَلَا Allah böyle söyledi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Ve bilmiyorum demek. Bilmeyen bir insanın bilmiyorum demesi hususunda cesaretli olması gerek. Bu konuda Allah bize cesaret versin. Amen. Bilmemek hiçbir zaman ayıp değildir. Asıl ayıp ve zillet bilmediği halde bile bildiğini iddia ederek konuşmak. İbn-i Mace'nin sahih olarak rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Ali İmran suresindeki ayetleri okuyor. Huvellezi enzele aleykel kitap O Allah ki sana kitabı indirdi. Minhu ayatun muhkemâtun hunne ummul kitab O Kur'an'dan, o kitaptan muhkem ayetler var. Yani ne dediği anlaşılan ayetler vardır. Hunne ummul kitab onlar kitabın anası esasıdır. Fe ammellezine fi kulubihim zaygun ancak kalplerinde hastalık, maraz bulunanlar fe yettebi'un ma teşabeha min hebbetul fitnati ve hebbetut tevilih. Kalplerinde hastalık bulunanlar onun tevilini aramak için ve fitne çıkartmak için, fitne murat etmek için, istemek için müteşabih olan, karışık gelen karışık gelen ayetlerin peşine düşerler. Ve ma ya'lemu te'vilehu illallah Onların te'vilini, müteşabih olan ayetlerin te'vilini ancak Allah bilir. Nedir o müteşabih? Bir tane örnek verecek olursak Elif, Allah Azze ve Celle'nin mesela Kur'an'da bahsedilen sıfatları o sıfatlarından eli işitmesi, görmesi vesaire. Birçok şey. Hatta bunun içerisine bunun içerisine huruf mukatta dediğimiz harfler de dahil edilmiştir bazı alimler tarafından. Elif, la, mim, hamim, taha, yasin gibi huruf mukatta dediğimiz harfler de dahil edilmişti. Müteşabih yani ilim, ilmi, bilgisi Allah'ın katında olanlar. "Vün ya'lemu te'bînehu illallah. Ve'r-rasihûne fil-ilmi yekûlûne âmennâ bih." İlimde derinleşen kimseler biz ona iman ettik. "Kullüm min 'inde rabbina." Hepsi Rabbimizin katındandır. Hepsi Allah'ın katındandır İşte bu teslimiyetin göstergesi ve zirvesi İlim sahibi bir insan pevilin peşine düşmez. Müteşabihin peşine düşmez. O müteşabihden Allah'ın kendisine verdiği ilim neticesinde bazı şeyleri anlayabilir, kavrayabilir. Ebni Abbas radıyallahu anh'ın anladığı gibi. Ama bazı müteşabihler vardır ki onları sadece Allah azze ve celle bilir. وَمَا يَذَّكَرُ illa ulul albab. Ancak akıl sahipleri düşünebilir Ali Aleyhisselatü vesselam bu ayeti okuyor. Sonra diyor ki, Ey Aişe, işte Kur'an hakkında tartıştıklarını gördüğün kimseler, Allah'ın kastettiği bu kimselerdir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kitabında kalbinde hastalık bulunan diye kastettiği kimseler, Kur'an hususunda tartışan, cedel yapan, İleri geri konuşan kimselerdir. Elbette Kur'an anlaşılması için, öğüt alınması için indirilmiştir. Allah Azze ve Celle Kamer Suresi 4 Kamer Suresi'nde 4 yerde وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Yemin olsun ki biz Kur'an'ı öğüt alınsın diye kolaylaştırılır hiç öğüt alan yok mu? Kur'an'dan öğüt alınması, ibret alınması, Kur'an'dan etkilenilmesi, İslam'a girilmesi, Kur'an'dan İslam'a girildiği zaman bir takım şeylerin yapılması hususunda Allah'a itaat, Resul'e itaat hususunda birçok ibretler alın. Ama bilinemeyen, anlaşılamayan bazı mevzular vardır ki o yüzden Allahu Teala bilmediklerinizi İlim ehline sorun diyor. Yoksa insan tahrip yoluna, yani bilmeden, ilimsizce Allah Azze ve Celle üzerine yalan iftiraya ve dini tahrif etmeye gider. Bundan da bundan da şiddetle sakınması gerekiyor müminin, Müslümanın. Yine bir başka hadiste Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste, sahih hadis bunlar. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Hiçbir kavim Hidayet olduktan sonra Hidayet üzereyken sapıtmaz. Ancak cedel sahibi kimseler tartışırlar. Şey sapıtınlar diyor. Cedel ve tartışma sahibi kimseler. Allah Azze ve Celle وَلَمَّا دُرُبَ اِبْنِ مَرْيَمَ مَتَلًا Meryem oğlu İsa Aleyhisselam misal olarak verildiği zaman Kur'an'da bahsedildiği zaman izahal mükemmel huyası senin kalmin, senin topluluğun ondan bağırarak kaçışırlar, yüz çevirirler ve galu alihatuna hayrun emhu ve derler ki bizim inahlarımız mı daha hayırlıdır? Yoksa bu İsa? Bahsettiğin insan mı diyorlar? Belhum kavmun hasimun Bilakis onlar tartışmacı bir topluluktur diyorlar. Müşriklerin vasfından bahsediyor. Bilakis onlar tartışmacı, cedelci, kavgacı bir topluluktur. Yani teslimiyeti olmayan, Allah'a ve Resulüne teslimiyeti olmayan bir topluluktu. Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ayet-i kerimeye ediyor. Onun için kardeşlerim Allah ve Resulü bir şey emrettiği zaman teslimiyet gerekiyor. Tartışmadan önce teslimiyet anlayamamışsak, kavrayamamışsak bunu bir bilene sormamız gerekiyor. Hepimizin çıkıyor. Öyle bazen sorular oluyor, öyle ayetler karşımıza çıkıyor, öyle hadisler karşımıza çıkıyor ki İnsan anlayamıyor. Anlayamayabilir. Bu çok normaldir. Hepimiz için geçerlidir. Onun için Allah azze ve celle ilim sahipleri arasında da geçerlidir bu. Yusuf Suresi'nde ve fevqa kulli ilmin alil. Her bilenin üzerinde bir bilen var. Hepsinin üzerinde ise alimul habir olan Allah azze ve celle her şeyi en iyi bilen ve her şeyden haberdar olan Allahu Teala var bilmemek, anlayamamak çok normal bir şey. Anormal olan bilgisizce, ilimsizce konuşmak ve tahrif etmek. Evet. Yine hakimin müstedrekte rivayet ettiği bir başka hadis, sahih bir hadis, aynı zamanda darimi de rivayet etmiş bu hadisi. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhdan geliyor. Diyor ki, "İsraat versinam, size fitne giydirildiği zaman, yani başınıza fitne geldiği geldiği zaman bela, musibet, fitne sizin haliniz nicedir? O zaman o fitne içerisinde küçükler çoktur." Ya yani aklı yetmeyen kimseler, küçük olan kimseler bol bulundur. Büyükler de iyice yaşlanmıştır, zayıflamıştır. Bir sünnet edinilir ve o değiştirilirse bir gün bu münkerdir denilir. Soruyorsa bu ne zamandır? Bu fitne zamanı ne zamandır? Diye sorulduğunda aleyhissalatü vesselam, sizin diyor eminlerinizin, emin, güvenilir kimselerinizin az olduğu, emirlerinizin, emreden kimselerinizin çok olduğu, fakihlerinizin, dine anlayan fakihlerin az olduğu, kurraların, subhanallah, kuraların, kurra, kurra kur kurraların yani çok Kur'an okuyan, Kur'an-ı Kerim'e hakim su gibi okuyan çatır çatır okuyan ama Kur'an'ın hükmünden habersiz olan, Kur'an'a göre yaşamayan kurrağların çok olduğu yani kısacası hadiste haber verildiği üzere boğazdan aşağıya inmeyen, okuduğu Kur'an boğazdan aşağıya inmeyen kur'anların çok olduğu bir dönemde. Ve dinden başka şeyler fıkh edilmeye, dinden başka şeyler araştırılıp da anlaşılması için, öğrenilmesi için uğraşıldığı zaman ve ahiret ameliyle dünya talep edildiği zaman yani bir amel işleyeceksin ki bunun karşılığında dünyalık bir şey elde edeceksin. Bir Kur'an okuyacaksın karşılığında dünyalık bir mal elde edeceksin. Bir iyilikte bulunacaksın bu iyiliği karşılığında bir başka iyilik istemek için, bir başka menfaat sağlamak için yapacaksın. Veya namaz veya oruç veya hac veya iyiliği emredip kötülüğü nehyetmek. Herhangi bir salih amel, Allah rızası için yapılan salih amel karşılığında dünya mümfatı talep etmek, bunu ummak. Bunların amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Azze ve Celle. Evet bir insan salih bir amelde bulunur, salih bir amel işler, ondan sonra onu Allah Azze ve Celle'ye vesile edinir allah Teala'ya sunar, ben şöyle bir salih bir amel işledim, benim sıkıntımı gider, benim işlerimi düzelt de. Bu meşrudur. Ama o salih ameli daha işlerken karşılığında, niyette işlerim düzgün gitsin diye işlerse olmaz. Önce Allah rızası için işleyecek. Allah Azze ve Celle'yi memnun etmek için yapacak. Evet, kardeşlerim. Tahrif menheci dedik. Tahrif, metodu geri dönmüş durumda. Ve bilimsiz, bilimsizce, ilimsizce konuşma ve ona göre hareket etme yaygınlaşmış durumda. Ve insanlar arasında, bu ümmet arasında ilk cahiliyede olan bütün, affedersiniz, meziyetsizlikle daha fazlasıyla ziyadesiyle ortamda şu anda hüküm sürüyor. Mesela bir kimse yeni bir araba aldığı zaman bir tane kurban kesip bir koyunu kesip onun bir parçasını da arabasına bulaştırması insanlar arasında örf haline gelmiş şeylerden birisi ve cahiliye adetlerinden bir. Bunu için yapıyor? İnsanların hasedinden, nazarından korunmak için. Oysa ne yapması gerekiyordu? Allah'a hamd etmesi gerekiyordu. Ve Allah Azze ve Celle'ye dua edip muhafazasını istemesi gerekiyordu. Her an Allahu Teala Teala'yı zikretmesi gerekiyordu. Yahut da kabirlerin yanında kabirlerin yanında bir takım İnsanların yaptığı gibi hayvan boğazlamak, kurbanlar kesmek yine cahiliyenin adetlerinden biri. Ve bugünkü toplumda halen yapılan şeylerden biridir. Örf kabul edilmiş, dinden sayılmış adetlerden birisi olmuş artık. Fazilet ad ad addedilmeye başlanılır. Yahut da mescitlerin süslenmesi... Mefruşatların, serilen halıların kalitesiyle serilen, serilen halıların böyle süsüyle, duvarlara yapılan süslerle, ihtişamla, görkemle övünmek ve o yapılan yapıtlara atları yazdırmak yine cahili adetlerinden bir adettir. İnsanlar arasında yer bulmuş, örf haline gelmiş adetlerden, cahili adetlerinden biridir. Cenazelerin arkasında, festival havasında yürümek, davul zurna eşliğinde yürümek, yahut topluca bağırarak, topluca zikirler getirerek yürümek, adeta bir festival havasında, bayram havasında ve Allah Azze ve Celle'yi zikrettiği ve ölüye dua edildiği düşüncesine ve inancına kapılmak bu haliyle cahiliyenin adetlerinden bir adettir. Kabirleri ziyaret esnasında özellikle ikindi vaktini tercih edip onları yalnız bırakmamak, onları yalnızlıktan kurtarmak için ziyaret etmek, bazı toplumlarda belki ikindi vakti gözetilebilir ama bazı toplumlarda gerçekten de bu ikindi vakti olsun olmasın, ölüyü yalnız bırakmamak için, onu orada tek başına bırakmamak için gidilip ziyaret ediliyor. Anma törenleri düzenleniyor. Oysaki ki kabir ziyareti iki şey içindir. Birincisi kişinin önümü hatırlaması içindir. Velev ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret için olsa dahi, aleyhissalatü vesselamın kabrini ziyaret için gitse bir insan, orada yapması gereken öncelikle ölüme hatırlamak. Allahu akbar. Oysa ki insanların çoğu aleyhissalatü vesselamın ölmediğine iman ediyor. Allahu akbar. İnneke meyyitun ve, ve innehum meyyitun. Sen öleceksin onlar da ölecek diyor. Allah azze ve cel kitabında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. Vefat etmiştir. Ama onun sünneti aramızdadır. Onun dini, sünneti ve aramızdadır. Bizim ona yapacağımız en büyük şey onun getirdiği dine tabi olmak. Sünnetini yaşatmaktır. Bundan başka salatu selam getirmek. Siz nerede olursanız inne مَلَاِكَةُمْ سَيَّاهِينَ Muhakkak ki Allah'ın gezici melekleri vardır. Siz nerede olursanız, sizin selamınızı, salatu selamınızı bana ulaştırırlar diyor. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği sahih bir Ali Aleyhissalatu vesselama salatu selam getirmek ona en büyük saygıdır. En büyük saygılardan biri odur. Öncelikle onun getirdiğine iman edip yaşamak, sonra salatu selam getirmek. Onun kabri başında dahi ölümün hatırlanması gerekiyor. Ondan sonra ona yapılacak edep, sessizce, sessiz bir şekilde sala selam vermek. Bunun gayrısında başka bir şey söz konusu değil. Kabirlerdeki kimseler, onlar yalnız değiller. Kabirlerdeki kimseler hakkında malumat ancak ayet ve hadislerin bildirdiği şekilde. Ve min verahim berzakun ilayimiyubakun. Onların arkalarından bir berzak alemi vardı. Takdiri iş gününe kadar. Özellikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği üzere şehitler cennetlerde cennet kuşlarının kursakları arasındadırlar. Allah'ın katında diridirler onlar. Onun gayrisindeki kimseler ise berzak aliminde Allah Azze ve Celle'nin takdir ettiği yerdedirler. Yani demek istediğim Onları yalnızlıktan kurtarmak için kabir ziyareti yapılmaz. Bu cahiliye adetlerinden. Yine kabre ölü konulduktan sonra, defnedildikten sonra onunla konuşmaya çalışmak cahiliye adetlerinden bir adet. Ne diyor imamlarımız? Kul ya. Fulan la ilahe illallah ey falanca la ilahe illallah de. Sanki onun sözünü işitecekmiş gibi. Allah. Inneke la tusmi'u'l-meuta. Sen ölülere işittiremezsin diyor Allah azze ve celle. Inneke la inneke la tusmi'u'l-meuta. İnne Ancak Allah dilediğine işittirir. Sen ölülere işittiremezsin. Orada yapılması gereken duadır. Eğer dua edersek belki Allah azze ve celle bizim duamıza icabet eder. O kimseyi o kimseyi bağışlar. Oradaki amaç o anda konuşmakla amaç üç sorguda sebat etmesi için. Dinin kim? Dinin ne? Rabbin hakkında ne biliyorsun? Rabbin kim? Ve Muhammed denilen hakkında ne düşünüyorsun hususundaki sorulara sebat edip doğru cevap verebilmesi içindir. Oradaki verilen talkın. Oysa ki bu ölü bunları işitmeyecektir. Ama dua edildiği zaman sahih sünnette geldiği üzere sizden birisi vefat ettiğinde kardeşinizin başında, kabrin başında bir devenin boğazlandığı vakit kadar 10-15 dakika kadar kalın ve ona dua edin. Kardeşiniz sorgudadır. Onun sebatı için dua edin. Böyle yapıldığı zaman işte o rah rahatlayacaktır Allah'ın izniyle. Belki Allah Azze ve Celle o dua edenlerin duasına icabet edecek, sorguya güzel bir şekilde cevap verecek ve kurtulanlardan olacak. Allah Azze ve Celle bizim ölümümüzü de dirimizi de sünnete uyanlardan eylesin. Evet, aile içerisinde silah rahim yaparken silah rahim yaparken silah-ı rahim adı altında teberrruç, açılıp saçılmak ve karışık bir şekilde kadın erkek aynı yerde oturup daha da ilerisi ceyik muhabbeti yapmak cahiliye adetlerinden bir adet. Evet, Karışık oturulabilir. Ama ne zaman tesettüre riayet edilip Allah'ın dini anlatılma gayesiyle karışık oturulabilir. Onlara tebliğde bulunma gayesiyle. Yoksa bu sıkıntılı bir iştir. Sakalların katılması herkese bıyıkların aynı şekilde ve bununla da güzellik, incelik, zariflik iddia edilmesi cahiliye adetlerinden bir adet. Kadınlara benzemektir ikincisi. Üçüncüsü ise gay gayrimüslimlere benzemektir. İne usulüyle az önce hadiste haber verildiği üzere iğne usulüyle alışveriş yapmak ve insanların mallarını batıl yollarla yemek cahili adetlerinden bir adettir. Sarhoşluk veren şeyleri, içki ve sarhoşluk veren şeyleri başka isimlerle isimlendirmek, böyle yasak ve haram olmayan, meşrubat türünden bir takım isimlerle isimlendirip, sarhoşluk veren şeyleri içmek, yine cahiliye adetlerinden, insanların meşru kabul ettiği şeylerden biri. Bugünkü sıkıntılarımızdan en önemlilerinden biri de bu. Şu anda sarhoşluk veren şeyle vermeyen şey birbirine karışmış durumda. Allahu akbar. Tam bir fitne ortamı. Şiddetle sakınmak lazım. Özellikle bu gazlı içeceklerden son derece sakınmak gerekiyor. Aleyhisselatü Vesselam, Kullü muskirin, kul muskirin haramun. Her sarhoşluk verici şey haramdır diyor. Adı ne olursa olsun. Umumi bir lafız. Az da olsa, çok da olsa, sarhoşluk veriyorsa, yüzde ikinin altında olsa dahi haram. İçilmez. Bunu artık bir takım isimlerle isimlendirip içmek, Cahili adetlerinden bir adet. Erkeklerin gözü önünde <gülüyor> facir kadınların zinakar kadınların sanat adı altında oynaması, sanat yapıyor adı altında açılıp saçılması ve bir takım şeyleri söylemesi şarkılar, türküler bu ya ruhun gıdası adı altında bir takım şeyleri İnsanlara sunması, kendisini arz etmesi cahiliye adetlerinden bir adet. Müzik başlı başına bir sıkıntıdır. Ayet ve hadislerin içeriğine göre yasaktır. Ama bir de o müziği canlandıran kadını düşün, onun halini düşün, onun kazancını düşün. Aleyhisselatü Vesselam yasaklıyor. Şarkıcı kadınların kazancının haram olduğunu belirtiyor. Kendisi için haram diyor, Başkası için haram diyor, Tam bir cahiliya Cahiliyede de böyleydi. Onun için diyor ki müellik. Bugünkü cahiliye, muasıl cahiliye ile İslam'ın helak ettiği, hezimete uğrattığı, bitirdiği ve o cahiliyenin güçlüğünü bu akıbetinin fesat olduğunu insanlara açıp bildirdiği ilk cahiliye arasında nesep yönüyle bir bağ vardır. Cahiliye aynı cahiliye. Bağlantı kurulduğu zaman aynı şeyler. Belki bu bu dönemde şu devirde daha fazla bir sıkıntı söz konusu. Cahiliye daha da cahil bir durumda. Azgınlık daha da azgın azgınlığa doğru gitmiş durumda. Allah Azze ve Celle bizi bundan selamete çıkarsın, Amin. afiyete çıkarsın. Amin. Buraları okurken şunu da hatırlatmadan geçemeyeceğim. Müellif, Allah Azze ve Celle eğer sağ ise bu kardeşimiz, bu hocamız Allah ona sebat versin, onu muhafaza etsin. Amin. İlmi ile ile daha nice insanlara faydalı olsun inşallah. Suriyeli bir insan bu. Şeyh Me'mun Hammuş şu anda belki de orada buradaki yazdığı satırlarda cihattan bahsediyor. Buradaki yazdığı satırlarda Müslümanların zilletinden bahsediyor. Şu anda o kardeş, o hocamız eğer oradaysa bunun imtihanı üzere. Allahu Teala ona muvaffakiyet versin, onun gibi nice ilim sahibi kimseleri muhafaza etsin, müminlerin başından eksik etmesin ve sebat ettirsin. Allahümme sallim ve sellim ala nebiyyina Muhammed, subhanikallahümme ve hamdik eşhedü en la ilahe de en teslaferik ve tubuleyik.